بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات الله له ومن الله وحده لا شريك له Evet. Konumuz bid'at idi. Geçen hafta Dördünün ders hocam. Evet. Geçen hafta ee, İmam en ile İmam İbn-i ee, rivayet ettikleri hadisten, hadis üzerine durmuştuk. Diyor ki aleyhissalatü vesselam İyâkum vel gülû fiddin fe innemâ ehleke -ka men kâne al-gulu fi'd-din iyyakum wal-gulu fi'd-din tamam burada ay dikkat ediniz yani ali sıfat ve selam müslümanların dikkatini çekiyor burada yani kuran ve sünnetin ölçüsünü açmamak için veyahut da açmaksızın veyahut da kuran ve sünnetin ölçüsünü açmadan Bilakis Kur'an ve sünnete uygun emir ve yasakları harfiyen uymak için ne yapıyor? yok dikkat edin. Sakın sakın sakın dinde aşırı gitmeyin. İyâkum vel gülûfi Sakın dinde aşırı gitmeyiniz. Ve demiştik ki dinde aşırı gitmek. Selamu Aleyküm, Aleyküm. selamü abdu Haykal Allah'ı ki dinde aşırı gitmek Ali Satt ve Selamın Sünnetin ölçüsünü aşmaktır. Nasıl Ali Satt ve Selamın ölçüsü aşılıyor? Ey Ali Satt ve Selamın amel ettiği gibi ve yutta ameli üzerine çıkıp Ali Satt ve Selamın kendisi amel etmediği ve da söylemediği veyahut onun gidişinden sonra ashabının yapmadığı, amel etmediği bir şey onların yapması bu nedir? Bir aşırılıktır. Ve biliyorsunuz Umman Aişe radıyallahu ta'ala anha anlatıyor. Diyor ki bir gün yanıma üç kişi geldi. Yani ashabtan. İslam'a yeni girmişler. Ama girdikten sonra da yani Müslüman olduktan sonra da ve vesselam'ın hayatını, yaşamını öğrenmek istiyorlar. Kendileri yani onu kudve etmek için veyahut da örnek edinmek için hele bir bakalım Allahü nasıl yaşıyor, evinde İslam'ı nasıl yaşıyor, dışarıda nasıl yaşıyor diye ona soru soru soru sormak için gittiler ve ona sorun işte Allah diyor ki Allahü diyor bildiğiniz gibi tamam mı? Allah'ın emir ve yasaklarına dikkat ederek beş vakit namazı camide eğer mukim ise Ondan sonra işte e, yerinde oruç tutar, yerinde gece namazı kılar, yerinde hanımlarıyla ilişki kurar. Bu şekilde. Ondan sonra böyle birbirlerine baktılar dediler ki, acayip Yani Allah ve Vesselam olmasına rağmen Resul olma bu kadar yani böyle bu kadar azıcık bir hayat mı yaşıyor? Sadece bunlar mı? Evet dedi. Sonra Dediler ki, e olabilir. Bu resul olduğu için geleceği ve geçmişi affolunduğu için yani bu kadar az bir ibadetle yetinmesinde yeterlidir. Yani bir sakıncası yoktur. Ama biz biz normal bir insanız. Yani biz bu gibi ibadetler kendimiz için çok az görüyoruz. Ve birisi diyor ki, ben diyor bütün günleri oruçla geçiriyorum bütün günleri, yani hayat boyunca bütün günleri oruçla geçiriyor. Örneğin perşembeden gelecek perşembeye kadar hepsini, bu haftayı hepsi oruçla geçiriyor. Birisi dedi ki, ben dedi hayatımda geceleri yatmam. Bütün geceyi akşam namazından fecir namazına kadar hepsi ibadetle ihya ediyorum. Hep ibadet, ibadet, ibadet, ibadet, ibadet. Diğer de diyor ki, ben de diyor hayatta diyor kadınlara yaklaşmam. Yani hanımlarına yaklaşmıyor. Yani hanımlarıyla hiç cinsi münasebet kurmuyor. Hem evlenmiş hem de hanımlarından uzak kalmış. Tamam mı? Ondan sonra Umman Aişe radıyallahu Teala anha bu haberi aleyhissalatü vesselam'a veriyor. Diyor ki, üç kişi geldi ve böyle söylediler. Ali Aleyhissalatü vesselam hemen suratlı bir şekilde camiye gitti ve hemen orada Müslümanları topladı ve onlara bazı nasihat etti. Ve Aleyhisselatü Vesselam'ın iyi ahlakından dolayı bu gibi üç kişiyi kimsenin önünde teşhir etmeksizin ayıplarını dışarı vurmak istemedi Aleyhisselatü Vesselam. Demedi işte filan filan tamam mı? Geldiler de işte böyle böyle böyle söylediler. Alisat ve ilk önce biliyorsunuz adeti olarak açılışta işte hemdeleden, ondan sonra kendi kendine salavat getiriyor. Ondan sonra işte vazona seyahat yaptıktan sonra dedi ki ne oluyor dedi. Bazıları dedi işte böyle böyle böyle böyle söylüyor. Femen raghiba an sünneti, faleysa menny. Her kim benim sünnetimden yüz çevirirse o benim, o benden değildir. Yani benim yolumun üzerinde değildir. Faleysemin ni demek burada alimler diyorlar ki, ey benim yolumun veya da benim sünnetimin üzerinde değildir. Ha o zaman bunlar ne yaptılar? Bunlar gerçekten aşırı gittiler. Yani birisi bütün gündüzleri hayatı boyunca oruçla geçirmek, Ali Sayt ve Selam diyor ki Allah katında en hayırlı oruç, Meryem. Davud Ali vesselam'ın ve orucudur. Bir gün tutar, bir gün yerdi. Bir gün tutar, bir gün yerdi. Ve ashabtan birisine bu konuda sana sehat yaparken dedi ki ya Resulullah ben bu konudan daha da çok kuvvetliyim. Tamam mı? Dedi ki bundan daha hayırlı bir oruç yoktur dedi. Allah katında en hayırlı oruç tutmak Davud ve Vesselam'ın tuttuğu oruçtur. Bir gün tutuyordu, bir gün yiyordu. Bir gün tutuyordu, bir gün yiyordu. Bu adam veyahut da bu üç kişiyi birisi hayat boyunca hayatı boyunca hiç orucunu bozmaksızın yani muttasıl bir şekilde, birişik bir şekilde hep ne yapıyor? Oruç tutuyor. E bu ve Vesselam'ın sünnetine aykırıdır. Ama yaptığı nedir? Yaptığı bir münker değildir yani fiil olarak. Yaptığı nedir? Oruç tutmaktır. Allah rızası için oruç tutmaktır. Bu ve Vesselam diyor ki kim bir gün Allah rızası için oruç tutarsa yetmiş sene cehennemden uzak kalır diyor. E bunlar değil ki bir gün, bütün haftayı, bütün ayı, bütün seneyi hep oruçla geçiriyor. Hiç ara vermeksizin. Tabii ki Maes ve Selam'in Ali aykırıdır. ve Selam pazartesi, perşembe günleri oruç tutardı ve Selam, <Gülüyor> Tamam mı? Ondan sonra mesela e, hicri ayının 13. 14. 15. günleri oruçla geçirirdi. Bazen tutardı bazen tutmazdı. Ali satt ve selam mesela eğer hac esnasında değilse Arafet gününü oruçla geçirirdi Ali satt ve selam. Ondan sonra Aşura gününü oruçla geçiriyordu Ali satt ve selam. Muharrem ayında çok fazla oruç tutardı Ali satt ve selam. Şaban ayında çok fazla oruç tutardı Ali satt ve selam. Ve Aişe radıyallahu teala diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Ramazan ayından başka hiçbir ayı baştan sona kadar tutmuş değildir. Ramazan ayından başka hiçbir ayı başından sona kadar yani Ramazan ayı gibi oruçla geçirmiş değildir. O zaman ne oluyor bunlar? Bunlar kim bunlar? Bunlar sahabe. Ama İslam'a yeni girdikleri için ve nasiplerini ve vesselam'ın ilminden almadıkları için... Tamam mı? Ey onun sünnetinden ozuk uzak oldukları için bu konuda ne kaldılar? Bilgisiz kaldılar. Yani cahil kaldılar. Onların bilgisizlikleri ve cahaletleri onları bu aşırılığa sevk ettir. Onların bilgisiz kalmaları, yani İsmet ve Sem'in sünnetinden bilgisiz kalmaları, tamam mı? Onların aşırı gitmelerine sebep oldu. Niçin? çünkü burada cahil idiler. O zaman Müslüman erkek olsun, Müslüman kadın olsun tek kelimeyle yapacağı her amelin Hanisat ve selemin sünnetinde var mıdır, yok mudur o ameli yapmadan önce araştırması gerekiyor. Örneğin önünde bir hadis geçtiyse hayırlı amellerde o hadisi araştırmadan hemen ne yapmayacak, hemen yaşamayacak. Çünkü Ali Satt ve sünnetine nice uyduruk hadisler geçirdiler veyahut da soktular. Yani hadis kitaplarında birçok zayıf hadisler ve birçok uyduruk hadisler var. Dolayısıyla bu zayıf hadislerle ve uyduruk hadislerle amel etmek kesinlikle caiz değildir. Örneğin bir kişi Ali Satt ve sünnetini bilmezse ve bu üç sahabinin yaşamlarından haberi olursa, bunlar sahabi diyecek. Hani sat ve dizi dibinde yaşıyorlar. Ve bunlar bunu bunu yapmışlarsa, bu yaşamı yaşamışlarsa, o zaman eğer ki onlar sahabi, biz bunlardan daha daha çok yapmamız gerekiyor. O zaman ne? Yani mesela hem geceyi kişi, bir kişi, hem geceyi ne yapacak? ibadetle geçirecek. Hem hanımlarına yaklaşmayacak, hem de bütün gündüzleri oruçla geçirecek. Çünkü onlar sahabiyse bu şekilde yaptıysalar, o zaman biz daha çoğunu yapmamız gerekiyor ki onların derecesine yetişelim ve da varalım. Niçin? Çünkü Ayşe Tosya'nın sünnetinden yoksundur. Bunlardan haber alınca veyahut da bunlar hakkında bu konuyu okuyunca der ki, ne yaparlar? Bu ameli yaparlar. Ama Burada ve Vesselam'ın onlara reddiye verdiğinden haberleri olmadığı için tamam mı? Ne yapıyorlar? Bu gibi şeyleri yapıyorlar. Ve bazıları yapıyorlar. Zamanla önümüzde gelecek yani. Çünkü biz şu ana kadar biz daha bidatın tahsilindeyiz. O zaman dinde aşırı gitmek ey Kur'an ve sünnetin ölçüsünü aşarak kişi heva ve hevesine göre uyduruk hadislere göre amel yapmak kesinlikle nedir? Caiz değildir. Veyahut da ve Selamın zamanında olmayan bir ibadeti oluşturup da heba ve hevesine göre bir ibadet oluşturup da o ibadeti yapmak nedir? Bidattır. Evet. Ve burada diye diğer e, İmam Müslim'in rivayet ettiği diğer bir hadiste diyor ki Aleyhisselatü Vesselam من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من بعده لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومع هذه الحديثة هنا ومن سن في الإسلام سنة سيئة من سن في الإسلام سنة حسنة Hadisin sonunda diyor ki men senne fil islami sünneten seyyi'e. İyi burada men senne fil islami ay İslam'da bir sünnet oluşturmak burada değil. Yani bir ibadet oluşturmak değil. Burada men senne fil islami sünneten ay men ahya fil islami sünneten. Ay İslam'da veya hatta Müslümanlar arasında Ali satt ve selam'ın bir sünnetini kaybedip, unutup veyahut bilmeyip de birisi kalkıp da o sünneti ihya ediyorsa, tamam mı? O sünneti ihya ettiğinden dolayı yeni bir sünnet oluşturmuyor. Yeni bir ibadet icat etmiyor, tamam mı? Heva hevesine göre bir amel yapmıyor. Yok, daha önceden bu sünnet vardı ama bu sünnet terk edilmiş, Sonra bu kişi geliyor, bu sünneti ne yapıyor bu sünnetten haberi oluyor veya otta biliyor. O zaman belki de bu gibi sünneti ihya etmek yani uygun değildi. Sonra uygun oldu. Tıpkı Ömer bin Al Khattab radiyallahu taala anhın taravih namazının sünnetini ihya ettiği gibi. Biliyorsunuz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir zamanlar Ramazan ayında üç gece peş peşe Müslümanlarla beraber cemaatle Aleyhisselatü Vesselam'ın mescidinde taravihi cemaatle kıldı. On bir rekat onlarla beraber cemaat kıldı. Dördüncü gece onlara çıkmadı Aleyhisselatü Selam. Niçin? Evet. Çünkü Ummen Aişe radıyallahu ta'an diyor ki Ramazan'da ve Ramazan'ın dışında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 11 rekattan fazla namaz kılmış değildir. Bu 11 rekat taravih, yani Ramazan'da taravih namazı deniliyor. Ramazan ayı dışında teheccüd namazı deniliyor, vitir namazı deniliyor, gece namazı deniliyor. Tamam mı? Ramazan ayında taravih deniliyor. Ve bu taravih namazı ister Ramazan ayında olsun ister Ramazan'ın dışında olsun diyor ki Ummen Aisha, 11 rekattan fazla namaz kılmış değildir. Özellikle ilim talebeleri ve davetçiler bu sünnetten alık konmamaları gerekiyor. Yani Aleyhisselatü Vesselam'ın Ramazan'ın dışında 11 rekat namaz kılmaları gerekiyor gece namazını. İster yatsı namazından sonra ister 10'da saat 10'da, ister 12'de, ister 1'de, ister 3'te, ister 4'te ey fecir namazı çıkmadan önce yatsı namazından fecir namazını arasına kadar tamam mı? Bu vakit hepsi gece namazına aittir. Ne yapacağım? 11'i aşmayacağım. Ve burada Ali satt ve selam 4. gece onlara çıkmayıp kendi evinde ne yaptı? Vitir namazını ve Taravih namazını evinde kıldı Ali satt vesselam. Ve millet çoğaldı. Çünkü birinci hafta yani birinci gün namaz kıldırdığı zaman bazılara baktılar ki birkaç kişi Ali satt vesselam uyumuş. Geldiler orada olanlar hepsi Ali satt vesselama uydular. Sonra birbirleriyle konuştular. İşte Allah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ile böyle namaz kıldık, cemaatla kıldık. Aleyhisselatü vesselam böyle uzun uzun kılmaya başladı, böyle okudu falan filan. Birbirlerine haber verdiler. İkinci gün daha çok kalabalık oldu. İkinci gün daha çok kalabalık olunca oraya gelenler tekrar bu sefer ne yapıyorlar? Hep propaganda yapmaya başladılar. Kimi görüyorlarsa söylüyorlar, kimi görüyorsa söylüyorlar. Ondan sonra köylerden şuradan buradan hepsi Ali Sattü vesselam'ın mescidine gelerek Ali Sattü vesselama uyup uyup gece namazını ve da taravih namazını cemaatle kıldılar. Ali vesselam baktı ki cami taqlim taklım oldu. Vahi Ali Sattü vesselam'ın üzerinde indiği için Ali Sattü vesselam bu taravih namazı veya bu gece namazı ümmetime farz olur korkusuyla Aleyhissalatu vesselam kendi hücresine çekilerek hücresinden namaz kılmaya başladı. Ve ashab tedirgine düştüler. Neden? Anisi sallam bu gece çıkmadı diye. Fecir namazı olunca çıktı. Dedi, sizin bu hareketinizden gafil değildim. Biliyorum siz geldiğinizi, şöyle yaptınız, böyle gittiniz. Ama bu namaz size farz olur veya hatta olacak korkusundan dolayı size çıkmadım. Bu da Ali Sattwast'ın ümmetine rahmetinden dolayı, şefakatından dolayı. Çünkü Allah'ın emri üzerinde biliyor ki Ali Sattwast'ın Ali Sattwast Allah'ın ona bildirmediği bir şeyi bilmez Ali Sattwast. Gaybi asla bilmez. Din konusunda Allah Celle Celaluhu din konusunda ona bir şey haber vermediyse Ali Sattwast bilmez tek kelimeyle Ali vesselam ve selam Allah celle celaluhu tarafından yönlendiriliyor. Cebrail Ali Sattwastu ve selam vasıtasıyla. Ve burada yani sizin bu varlığınızdan haberim var ama bundan dolayı ben içeri girdim. Yani hücreye girdim ve kendi kendime namaz kıldım. Ve Ali Sattwastu ve selam vefat edinceye kadar bu taravih namazını cemaatle kılmış değildir. Ta vefat edinceye kadar Müslümanlar ne yaptı Hanleyat ve selem'den bunu gördükleri için bazıları ne yapıyor Bir kaç kişiyi beraber kendi kendilerine cemaat kılıyorlar Bir kaç kişi orada kılıyor birkaç kişi orada kılıyor bakıyorsun bir kişi kendi kendine ve böyle bir camide birçok cemaatlar ve bir kişi kendi kendine bazılar kendi kendine bazılar birkaç kişiye uyarak cemaatla ve bu şekilde Hanleyat ve selam vefat edinceye kadar Ayat ve selam'ın vefatından sonra Ebu Bekir devreyi alınca Ebu Bekir döneminde radıyallahu ta'ala an o da ve vesselam'ın sünnetine uyarak taravih namazını cemaatle kılmadı. Ebu Bekir radıyallahu ta'ala döneminde yine bu şekilde millet böyle devam etti. Mesela diyelim ki benle sen birbirimizden hoşlanıyoruz. Gel Muhammed kardeş seninle beraber gece namazını cemaatle kılalım. Edip kardeş başka kişiyle ee, Nersin Kardeş başka şey. Kardeş, bu şekilde şahıslar yani bir cami, camide birçok cemaat ve bazıları da kendi kendine. Herkes istediği şekilde okur. istediği ezberinde ne varsa onu. Ve bu şekilde devam ettiler. Abu Bekir radıyallahu ta'ala vefatından sonra Umar ibnül Khattab radıyallahu ta'ala anhen devri geldi. Umar ibnül Khattab'ın ilk devrinde yine ne yaptılar? Yine herkes kendi kendine kılmaya başladı. Aynen Aleyhisselatü Vesselam'in son dönemiyle Abu Bekir'in dönemi, döneminde olduğu gibi. Sonra Umar İbnül Khattab radıyallahu ta'ala bir gün mescide gitti baktı ki Müslümanların bu halini görünce dedi ki kendi kendine biz bunları bir imamın arkasında toplatsak çok daha iyi olur. Ve gitti ashabıyla İstişare etti. Arkadaşlarıyla istişare etti. Ve bunu uygun gördüler. O zaman geldi radıyallahu ta'ala an. Tamam mı? Ee, ashabtan birisi şu anda aklımdan gitti. Allah'u u Alem olacak radıyallahu ta'ala an. Tamam mı? Ve onlara dedi ki herkes Übey'in arkasında cemaat olacak. Tamam mı? Tabii ki emir-i müminin olduğu için onun emrine baş gösterdiler dedi ki baş üstüne ve o gece he, orada camide olan herkes hepsi beye ne yaptılar uydular ve böylece cemaatı cemaatle kıldılar. Ertesi gün Umar ibnül Khattab radıyallahu ta'ala dedi bir gideyim kontrol edeyim bakayım camiye gitti baktı ki ne güzel. Bir kişinin imamlığında herkes ona uymuş ve böylece cemaatla namaz kılıyorlar. İşte o zaman dedi ki Umar ibnül Khattab radıyallahu ta'ala an, ni'metul bid'a hâzihi. Bu ne güzel bir bid'attır. İşte bid'atçılar bunu alıyorlar i̇şte evet. hocam. İşte bid'atçılar <gülüyor> bunu alıyorlar hocam. Ma'alesef-i şedid, vesselam'ın sünnetinden habersiz olan, ve Umar ibnül Khattab radıyallahu ta'ala sünnetinden habersiz olan bazı iyi niyetli ve samimi Müslümanlar diyorlar ki dinde bir daha-i hasene var. Neye dayanarak? İşte Umar ibnül Khattab radıyallahu ta'ala anhu'nun bu sözüne dayanarak. Ebu Umar bin el radıyallahu anh bu sözü sarf ederken lügavi yönden sarf etti. Niçin? Çünkü Ramazan ayında geceleri taravihi cemaatle kılmak Ali satt ve selamın döneminde vardı. Nasıl? Ali satt ve selam ashabıyla 3 gece cemaatle kıldı ama vahiy vahiy indiğinden dolayı ümmetine şefkatinden ve merhametinden dolayı olur ki Allah Celle Celaluhu onlara farz kılar. Benim ümmetim de bu kadar namazı yani bu kadar rekatı hayatı boyunca geceleri yerine getirmeyeceklerse o zaman Allah'a isyankar olacaklar. ve Selam orada ne yaptı? Hücresine çekildi. Sonra işte Umar bin Hattab'ın Son da ilk dönemi onda da yoktu. Son döneminde ne yaptı? Bunu getirdi. O zaman alimlerimiz diyorlar ki... هذه el-bid'a bid'a lugaviyye ey lugat açısından bid'attır. Şer'i açısından değil. Yani şer'i manada, istilahi manada değil. Lugavi manada. Niçin? Çünkü dinde aslı var. ve Sen bunu cemaatle kıldığı için... O zaman bu da değildir. Ha bu sünnet başta söylediğimiz gibi bu sünnet unutulup gittikten sonra ve vesselam dönemin sonunda ta vifat edinceye kader yerine getirmediler ve bu sünneti her, unuttular. Ebu Bekir döneminde de unuttular bunu yerine getirmediler veyahut da unutmadılar yerine getirmediler. Tamam mı? Bu sünneti ihya edince burada Men senne İslam'ı sünneten hasena, tamam mı? Bu isle sünneti ihya edince Ömer bin Hattab burada dinde bir şey yeni bir şey getirmedi ki. Dinde vardı zaten. Bu cemaat zaten dinde vardı. Hz. ve (s.a.v.) ashabıyla beraber birkaç gece kılmıştır. Ama farz olur korkusundan dolayı terk etti. Ha o zaman Ali (s.a.v.) Ömer bin Hattab radıyallahu anh bu yitik olan sünneti veyahutta ölü olan sünneti, ey tatbikatta olmayan sünneti ihya etmesi nedir? Bu sünnettir. Ve bu ya bu sünneti ihya ettiğinden dolayı insanlar bu namazı cemaatle kıldıkları müddetçe Ömer ibn el Hattab radıyallahu taala anhu'nun amel defterine ne yapılıyor? Yazılıyor. Dünyada ne kadar Müslüman var ve bu Müslümanlar bu namazı kıldıkları müddetçe onların sevabında ne oluyor? Nasibini alıyor. Niçin? Çünkü bu sünneti he, kendisi ihya etti. Kendisi bir sünnet oluşturmadı. Kendisi bir sünnet, sünnet icat etmedi. İcat etmek ayrıdır. Dinde aslı olup terk edildikten sonra o sünneti ihya etmek ayrıdır. Bu meseleyle ilgili ayrı bir hadise daha var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün mescitteyken bir baktı ki Mudar halkından çok fakir insanlar kılıçları böyle iplerle bağlı, elbiseler kimisi şöyle yırtık, yamalı falan güneş şeyinden yani fakirliklerinden, açlıklarından acayip bir hale dönmüşler ve Vesselam onları görünce yüzü buruştu böyle, ac onlara acımasından dolayı ve orada hemen kalktı Allahü Vesselam ashabına bir uazına sihhat yaptı bu Müslümanların şeyinden dolayı orada ashabtan birisi belki en fakirlerinden birisidir Allahu Alem hemen kalktı evine gitti evine gitti baktı ki bir şey bulamadı sadece böyle avuçla alabilecek bir şeyler getirdi ve o kişiyi o getirdiği azıcık şeyden dolayı getirdi ve önüne bıraktı münafıklar orada alay etmeye başladılar Heh, şunun getirdiğine bak gibisi diğer ashab Müslümanlar baktılar ki bu öyle yapınca herkes kalktı evine gitti Mesela kimisi temir, kimisi arpa, kimisi artık evinde ne varsa, kimisi altın parçası, gümüş parçası, ne varsa dinar, dirhem, neyse. Ve Aleyhisselatü Vesselam'ın önünde böyle kocaman bir yardım toplandı. Aleyhisselatü Vesselam yüzü parlamaya başladı. Ondan sonra işte bu hadisi söyledi. Bu ilk Müslüman bu sünneti ihya ettiğinden dolayı yo, sadaka vermek vardır İslam'da. Yok mudur? Var. Tamam mı? Vali Sattıbül vesselam devamlı onlara hatırlatıyordu. Ama o an için, o kişinin sebebiyle, o sünneti ihya etmesinden dolayı ve o Müslümanların da onu örnek edinerek, tamam mı? Evlerinden ne varsa gelip orada anistosem önüne koyma, koymalarından, o kişi, o kişi, o kişilerin yapmış olduğu bütün hayırlarından hasenelerinden, o kişi ne oluyor? Nasibini alıyor. Bu kişi aslında sadaka sünnette vardır. Yani İslam'da vardır. Ama Subhanallah, Allah Celle Celal, ona nasip etti. O kadar kişi var mescitte. ilk kalkan o oldu. Allah'ın takdiriyle. Ve herkes ona uydu. Dolayısıyla bu ne yapmış oldu? Güzel bir sünnet, güzel bir amel yapmış oldu. Ve bu yapmış olduğu amelden dolayı o amelle amel eden herkes onun amel defterine ne yazılıyor? sevap yazılıyor. Ha o zaman ha, bin Umar ibn-i Hattab'ın getirdiği veyahut da yenileştirdiği o namaz, cemaatle namaz kılmak as, dinde aslı var. Dolayısıyla bu icat değildir. Ve onun söylediği o söz lugavi yöndendir. şerei yönden değildir. Çünkü şerei yönden olabilmesi için o yapılan ibadetin dinde kesinlikle aslı Olmayan veya hatta olmaması gereken bir şey. Örnek verecek olursa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mevlid gecesi yani doğum günü veyahut da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin <gülüyor> miğraca gitmenin gecesi. Bu geceleri kutlamak. Bu geceleri Müslümanların kutlaması Yahudi ve Hristiyanlardan etkilenerek onlara bakarak şu anda İslam aleminde birçok Müslümanlar ne yapıyorlar? Bu geceleri ihya ediyorlar. Peki Ali Satt ve Selem'in sünnetine baktığımız zaman bu iki geceyi Ali Satt ve Selem zamanında ihya etmedi. Yani kendi doğum gününü kutlamadı. Her sene o doğum gününe den gelen gün geldiği zaman hiçbir zaman kutlamış değildir mihraç gecesini de kutlamış değildir ey o senenin günü her sene başında ve ortasında o gün geldiği zaman kutlamadı kutlamayınca başka bir Müslüman da gelip bunu kutlarsa dinde aslı olmadığı için bu ne yapmış olur dinde bir bidat oluşturmuş veyahut da icat etmiş olur o bidatı icat eden kişinin, kişinin yapmış olduğu amelden dolayı da başkası o bidatı yaşıyorsa o zaman o kişi bidatçı oluyor. Bu kişi veya da bu bidatla amel eden insanlara bidatçı herkese bidatçı demek de doğru değildir. Ama bu amel bidattır demek lazım. Ama her bu ameli, ay her Miraç gecesini kutlayan kişi bidatçıdır demek doğru değil. Ama yapmış oldukları bu kutlama nedir? Bidattır. Niçin bidattır? Çünkü Aleyhissat ve selam diyor ki: "Kullu bid'atin dalale. Buradaki kullu bid'atin dalalet ay din ay kullu bid'atin fi'd-din Çünkü ileride zamanla önümüzde geleceği gibi Beyahutta başta biz mukaddimede değinmiştim acizane. Ne biliyorsunuz yani bidatın çeşitleri var. Özellikle bidat iki çeşittir. Ama bundan sonra bu iki çeşit bidattan bazı şubeler açılıyor. Yani burada bir dünyevi yani adet olan bidatlar var. Bir de dini olan bidatlar var. Örneğin örnek vermiştik mukaddimede. Demiştik ki mesela şu minarelerin oluşması. Tamam mı? Mescitlerin şu anda yani e, şu anda Müslümanların e, ülkelerinde veyahut da şehirlerinde yapılan şu andaki mescitlerin manzaraları ve zahrafaları mesela. Biliyorsunuz ve Vesselam'in mescidinde mihrap yoktu. Mihrap bidaattır aslında. Aleyhisselatü Vesselam'in mescidinde mihrap yoktu. Ve İbn Taymiye İmam İbn Taymiye Rahimahullah aktıda sıratı mustakimde tamam mı? Bu meseleyi dile getirerek ve diyor ki mihrap dinde bidattır diyor. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam'ın mihrabı yoktu. Neden getirin O değilsen neden getirdiler? Ve siz burada bazı camilerde bakıyorsunuz ki bazı imamlar mihraptan namaz kılmıyorlar ama tahtadan çember edinip de ona doğru namaz kılıyor. Yani o mihraptan onun farkı yok ki. Cezakallahu hayran. Bismillah. Dolayısıyla burada şer'i bid'at ile adet bid'atı arasında fark var. Şimdi mesela Aleyhisselam döneminde mikrofonlar yoktu, hoparlılar yoktu. Ve Türkiye'mizde bazı tarikat liderleri mikrofonla konuşmuyorlar bid'attır diye. Diyorlar ki bid'atla yani mikrofonla konuşup demesem şahısların dinlemesi için diyorlar ki çünkü Ali ve Senem döneminde mikrofon yoktu. Yani asat ve Senem döneminde cep telefonu yoktu. Şu anda cep telefonla konuşuyorsunuz. Bu alet ile o alet arasında hiçbir fark yok. Öyle değil mi? Mesela radyo var, haberler dinliyorsunuz mesela. O zaman bu radyoyu da dinlemeyin. Televizyonu dinlemeyin. Araba i̇nternete bin çıkmayın. Araba bin Arabaya binmeyin, uçağa binmeyin. Tamam mı? Veyahut da şu anda çağdaş yapılan e, ev yapımına yapım, yapımlarında oturmayın. Çünkü Azizullah sene kerpiçten, çamurdan, mamurdan olan bir evde oturuyordunuz. Siz şu anda e, mesela en iyi villalarda veyahut en iyi dairelerde oturuyorsunuz. Bunlar da o zaman bidatır. Ha o zaman <gülüyor> bidat Aleyhisselatü vesselam burada kullu bid'atindalale'den kastı ey dinde kullu bid'atindalale, ey dinde yapılan ibadet amacıyla yapılan veyahut icat edilen veyahut da amel yapılan şeylere bid'at deniliyor. Efendim. Her ne kadar geçmişte minare, e, cep telefonu, mikrofon, hoparlör, şu bu falan filan yoksa da, evet, lügavi yönden bunlar bid'attır ama bunları kullanan, bunları kullanan bir kişi ne yapmış olur? Günahkar olmuyor. Niçin? Çünkü bunlar gayet normaldir. Dünya ile alakalı olan şeylerdir. Geçmişte mesela uçak yoktu. Tank yoktu. Öyle değil mi? Roket, şubu falan filan yoktu. Mermiler yoktu. Tüfekler yoktu. Kılıç vardı. Atlar vardı. Onların yerini ne aldı? Toplar, uçaklar, şunlar, bunlar, bunlar. O zaman Bunlar bunlar bir dahatır bu gibi liderler bu gibi liderler bir ülkenin hakimi olsalar bu çağla Yani bu bir ülkenin otoritesini ellerine geçseler ve şu anda bu ülkesi ülkeye karşı yani kendisinin hakim olduğu ülkeye karşı şer düşünenen düşünen küfür ülkelere karşı nasıl cephe kuracak nasıl savaş verecek kılıçla mı? Develere binip atlarla binip uçaklara karşı deve, toplara, tanklara karşı o şekilde mi mücadele verecek? Yok. Uçağa binmek bidaattır. Efendim top atmak bidaattır. Efendim ceplere, tanklara, manklara veyahut da tüfekle kurşun sıkmak bidaattır gibisi demek bu Müslümanın aklı alacak şey değildir. Ha o zaman mikrofonla konuşmayı bidaattır diye terk ediyorlar. Ama maalesef şiddet din konusunda din konusunda Ali Sattwasemin hayatında yapmadığı, ashabının da yapmadığı, bütün selef alimlerin yapmadığı ibadetleri icat ederek mürütlerine veyahut da mensuplarına tavsiye ediyorlar. O zaman mikrofonla konuşmak kesinlikle masiyet değildir. Asla. Ama din konusunda aslı olmayıp da din adına ibadet diye ismini verit ve o ibadeti yerine getirmek işte bidat odur. Ve aleyhissalatü vesselam ki ve hayrul hedyi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem en doğru yol ve buradaki en doğru yol her şeyde her şeyde en doğru yol ve otta tutulması gereken yol ve vesselam'ın tuttuğu yoldur. Ve mukaddimede dediğimiz gibi veyahut da bundan önceki dersimizde Nisa süre, şey Enam suresinin 153. ayeti her Müslüman için veyahut da her Müslüman kadınların kulaklarına küpe taktıkları gibi bu ayeti böyle akıllarında tutmaları gerekiyor. Ve <gülüyor> ee, enne hada siratım mustakimen fettabi'u ve la tettebi'us subul fetafarraka bikum an sabili. Enam suresinin 153. ayeti. Öbür tarafta Nisa suresinin 115. ayeti, tamam mı? Ey bir kişiye bir şey besbelli olduktan sonra buna rağmen o meseleyi veyahut da o şeyi doğru olduğunu bildikten sonra inat ederek heve ve hevesine uyup aleyhissalatü vesselam'ın sünnetine karşı koymak, tamam mı? Aleyhissalatü vesselam diyor ki, Allah cellece diyor ki, o kişi gidiği yönde bırakırız. Neydi? Hangisi? Hangi ayetti? Ve men yuşaakıkir rasulen min ba'dema tebena lehu'l huda ve yettebi' gayra sabilil mu'minin. Men haula'l mu'minin? Kim bu Müslümanlar? Bu müminler kimlerdir? Bu kimlerdir bu ayeti kerimede? Ashab. Evet. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın ashabıdır. Ey Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın Ashabının yolundan ayrılıp başka yol edinenler var ya onlar gittikleri yönde bırakırız diyor. Nüvellihim me tevelle veluslihim cehennem ve seyyat masira Yani mikrofonla konuşmak bir ama miğraj gecesini kutlamak ibadettir. Aleyhisselatü vesselam doğum gecesini kutlamak ibadettir. Oturarak hay hay hu hu yapmak bu ibadettir. Rabıta yapmak onlara göre ibadettir. Yani işte Ali sen bunlar dinde asli olmadığından dolayı işte bunlar bid'attir. Kullu bid'atin dalalet ve kullu dalaletin finnar. Tamam? Kullu kullu bid'atin dalal ve kullu dalaletin finnar. her bid'at dalalettir, ay haktan haktan ayrılmış ve sapıklıktır. Tamam mı? her haktan ayrılan sapıklık olduğu gibi aynı zaman o bidatın sahibi cehennemliktir. Bidatın sahibi cehennemliktir. Eğer Allah Celle Celaluhu onu affetmezse kesinlikle o kişi o bidattan dolayı azabını görecek. Ama Allah affederse kimse karışamaz. Allah Celle Celaluhu dilediğini Madem ki bu kişi büyük küfür ve büyük şirk koşmadıysa Allah dilerse onu azap eder, dilerse onu affeder. O Allah Celle Ceyhan vereceği bir karardır. Ama biz zahiren bu kişinin yapmış olduğu bu gibi ibadetlere bu ibadetler bid'attır. Niçin bid'attır? Çünkü dinde asılları yoktur. Ama taravih namazının dinde aslı olduğu için o şer'i bid'at değildir. Lugavi açısından bid'attır ama bunlar şer'i açısından ve hatta şer'i yönden bid'attırlar. O zaman Ali vesselam'ın zamanında olmayıp tamam mı? olmayıp sonradan dindenmiş gibi icat edilen her çeşit ibadet dinde bid'attır. Ve Ali vesselam diyor ki tamam? Kullu muhdesetin eş bid'at. Her icat edilen ay Nerede ne bu her her dinde icat edilen ve her dine mal edilerek icat edilen ibadet Bida'dır. o ibadet nedir? Bidattır. Burada kastedilen dindir. Tabii. Şer'i manada bidat. Dinde bidat. Tamam mı? Ama dünyevi tahassuslarda her ne kadar lügavi yönden bidaat ise de şer'i yönden bidaat değildir. Ey o tahassusları veyahut da o tahassuslardan faydalanmak veyahut da bu teknik teknolojik şeylerden faydalanmak bu nedir? Haram değildir, masiyet değildir, karşılığında günah almaz. Örneğin şu anda kameraları kullanmak ve bu gibi Müslümanlar kameraların önünde çıkıp konuşuyorlar. Hem mikrofon dağıtır, hem çıkıyor internette veyahut da televizyonda şurada burada konuşuyor ve onlara görülüyor. Bu. Peki nedir? bu çelişkidir gerçekten. Hem ve bütün bu yani tarikat ehlinin bu liderin ashabı bu konuda suskun kalıyorlar. birisi kalkıp da lidere hatırlatmıyor. Efendim yani ben şahsen yani bu zata birçok şeyde saygım var. Yani birçok ortak olduğumuz noktalarımız var tarikat ehliyle beraber ama birçok muhalif olduğumuz noktalar da var. O zaman yani ortak olduğumuz noktalarda biz nedir? Kardeşiz ama dinde olmayıp muhalif olduğumuz veya muhalefet ettiğimiz noktalarda tabii ki biz işte bu hatalıdır, bu doğrudur. Yani mesela tarikat ehli ehne mensubu. Birçok Müslüman birçok yönden gerçekten örnek edinecek insanlardır. Örneğin ahlaki yönden, edebi yönden, terbiyen yönden, konuşma yönden, birbirlerine karşı olan saygılarından tamam mı? Hı. Mesela pazartesi peşembe günleri oruçla geçirmeleri, mesela gece namazları kılmaları tamam mı? Mesela sakalları bırakmaları, fistan giymeleri, cübbe giymeleri tamam mı? Mesela... Haram bir şeye bakmamaları, haram bir şey işlememeli. Bunlar hepsi ne güzel. Biz ehli tarikatla anlaşamadığımız konular dinden olmayan şeyleri dindenmiş gibi gösterip insanlara tavsiye etmelerinden dolayıdır. Yoksa Müslümanlar kardeştir. Biz yani haricilerle birçok noktalarda birleşiyoruz. Mütezilerle birçok noktalarda birleşiyoruz. Tamam mı? Efendim, sufilerle veyahut da tarikat ehliyle birçok noktalarda birleşiyoruz ama birçok noktalarda da ayrılıyoruz. Ha o zaman birleşmemiz gereken noktalar nedir? Allah Resulü'nün sünnetine uygun noktalardır. Aleyzat ve seymin sünnetine aykırı olan nokta olan noktalar babamız bile olsa tamam mı? Kesinlikle biz ona rıza göstermeyiz. Ve şu meseleyle ilgili size bir şey anlatayım. Daha önceden de anlattım hatırlarsınız inşallah biliyorsunuz seferde namaz iki rekata indirilir ve sahih görüşe göre sefer namazı iki rekata indirmek vaciptir bazı alimler demişler ki sünnettir ve Uthman ibn Affan radıyallahu ta'ala mine şeye Arafat'a çıktığı zaman tamam mı ve o tahminede de. Rafeata mı? İşte ne zaman? taala öğlen namazını ve ikindi namazını dörden rekat kıldı. Tabii ki bu Eleysettu semen o an için sünnetine aykırı bir işlem veya ota bir fiildir, bir ameldir. Abdullah bin Umar veya ota Abdullah Resul. bin Mes'ud olacak, Allahu Alem. İkisinden biri. Tamam mı? Hemen onu ne yaptılar? Bunu inkar ettiler. Dediler ki emirel müminin. ve vesselam buraya gelince iki rekat kıldı. Abu Bakr iki rekat kıldı. Umar iki rekat kıldı. Sen de bir dönemde iki rekat kıldın. Neden şimdi dört rekat kılıyorsun? Tamam mı? Dedi ki radıyallahu ta'ala an Değişik yerlerden gelen cahil insanlar öğlen namazı iki rekattır anlamazsınlar diye ben burada onlar görsünler diye örnek edinsinler diye öğlen namazını iki değil dört rekat kıldı. Bu Üthmen bin Affen radıyallahu ta'ala anhin bir iştihadı. Ve burada Ebu'l-Mes'ud radıyallahu ta'ala an şiddetle ona kızdı. Namaz ikame edildiği zaman namaz namaz ikameti geldiği zaman hemen ona uydu namazdan sonra bir kişi tuttu dedi ki hacib ne oluyor sana sen şiddetle bunu kunarken nasıl olur da ona uyuyorsun dedi ki ya racul al khilafu serr al khilafu serr khilaf büyük bir aslında, tamam mı? Ee, Üzmen bin Affer radıyallahu anh yaptığı kesinlikle yanlıştır. Ama öyle iştihad etti radıyallahu ta'ala. Ve bu Üzmen bin Affer radıyallahu ta'ala, ben o meseleyi oraya getirmek istiyorum, masum değildir. Allah Resulü selam masumdur. Abu Bakr, Umar, Üzmen bunlar masum değil. Yani her an için iştihadında hata edebilir. İçtihadında hata ettiği zaman onun yaptığı iştihadı şimdi dikkat ediyorsanız Cumhur İslam ümmetinin cumhuru ta o zamandan şimdiye kadar seferde kılınması gereken namazın iki rekattan fazla kılınmaması gerektiği üzerinde ittifak etmişler. Yani Uthman bin Affen'e 4. Halife'ye uymadılar. Niçin? Çünkü biliyorlar ki burada Uthman bin Affen radıyallahu wa bu iştihadında hata etti. Esas alınması gereken şey nedir? ve vesselamın amelidir ve sünnetidir. Tamam mı? Ve burada ne yaptılar? Ona, Uthman bin Affen'e şu anda ona uymadılar. Ha O zaman bizim ustadımız, bizim şeyhimiz, bizim hocamız, bizim büyüğümüz, bizim alimimiz hata ettiği zaman alimdir diye karşısında suskun kalmayacağız. Onun yapmış olduğu bir hata sünnete aykırı olduğunu biliyorsak gerçekten onu kınarcasına değil hatırlatarak güzel bir üslupla efendim hocam şeyhim abim ustadım bakınız Allah Resulü aleyhissalem filan kitapta şu رقمla hadiste şöyle şöyle şöyle şöyle diyor diye hatırlatması gerekiyor. Kınama babından değil, rencide etme babından değil. Çünkü Allah Celle Cev'e ne diyor? Fezekkir. İnne zikra tenfe'ul mu'minîn. Hatırlat ya Muhammed. Aleyhissâtu vesselâm. Zira hatırlatmak mu'minlere fayda verir. Bu tarikat lideri veyahut imamı veyahut ustadı veyahut da ne olursa artık hangi isimle isimlendiriliyorsa tamam mı? Yani birçok yönden faziletli bir insandır. Ama burada hata etti. O zaman. Bize düşen görev nedir? Bu hatayı görünce güzel bir uslupla ona bu hatayı iletmek ve onu ikna etmek. Delillerle ikna etmek. Delillerle ikna ederlerse ben inanıyorum ki o zat bu görüşünden ve bu iştihadından vazgeçecek. Çünkü bu onun bir iştihadıdır ve bu iştihad yerinde değildir. Yerinde olmadığı için delilleri göz önünde bulunduğu zaman delillere inanarak ne yapacak? O zat hemen o iştihadından vazgeçecek. Tıpkı Ebu Hanife rahimahullah çorap üzerinde mesih yapmazken onun öğrencisi Yakup rahimahullah sahih hadisi çorap üzerinde etmeyi sahih hadisi ona ulaştırınca hastalığı esnasında hemen ne yaptı? Çorabı üzerine mesih yaptı. Hayatı boyunca çorap üzerinde mesih yapmadı. Rahimahullah ve radıyallahu anh. Niçin? Orada kendi görüşünden, mezhebinden, mi vazgeçti. Niçin? Çünkü sahih hadisi gördü. Ve dedi ki, hasan. Ertesi bir günde Müslümanlar onu ziyaret etmeye geliyorlar hastadır diye. Ve namaz vakti geldiği zaman ayaklarında çorap var. Abdest almak istedi. Dedi ki, hayatımda yapmadığım bir şeyi yaptığını göreceksiniz. Ama Yakub bana şu hadisi ulaştırdı veyahut da iletti ve ben de bu hadisin senedine baktım ki bu hadis sahihtir. İşte bundan dolayı çorap üzerinde mesih ediyorum. Ama şu anda hanefi mezhebine mensup olan Müslümanların belki yüzde doksan dokuzundan fazla çorap üzerinde mesih yapmıyorlar. Hacib. Ve bu hadis bir ittifak. Müslümanlar arasında, hadis alimleri arasında bir ittifak. Bu hadis sahihtir. Buna rağmen hadise uymuyorlar. Abu Hanife Rahimahullah'ın ilk iştihadına uyuyorlar. Halbuki Ebu Hanife Rahimahullah bizzat kendisi kendi iştihadından vazgeçerek hadise uyuyor ve bu sözü söyledi Rahimahullah. Rabbim onun kabrini nurlandırsın. Diyor ki Allah rahmet etsin. اِذَا صَحَّ hadis, فَهُوَ مَذْهَب۪ي Orada bu mesajı oradaki Müslümanlara ulaştırdı. Bu sözü, bu mesajı kimler duydu? Oradaki Müslümanlar. Oradaki Müslümanlar artık kime ulaştıysalar bildirdiler. Ama birçoğu bilmedi. Ve الْاَسَفِ الشَّدِيدُ Bu hadis Hanefi fukahasının kitaplarına alınmadı. Veyahut da bazıları aldıysa da onlar onu o Kitab'a hiç önem vermediler ve böylece Aliy Satt ve Selamın sünnetinden mahrum kaldılar. Ha, o zaman alim her an için hata edebilir. Yani Haşa ve Kelle Yaqub Abu Yusuf rahimahullah ve raziyyallahü an Abu Hanifeden daha mı alimdir. Değil. Onun öğrencisidir. Dizi dibinde yetişen bir Müslümandır ve bu mesajı ona ulaştırınca Abu hanife rahimahullah ona karşı daha çok sevimli oldu. Ve cezakallahu hayran ya Yakub dedi. Niçin? Çünkü onun bilmediği bir şeyi ona hatırlattı. Ve İmam İmam ve Vesselam'ın sünnetini kuşatlayacak hali yok ki. Bir cüzünü biliyor. Yani haber aldığı sünnetten haberdardır ama haber almadığı sünnetten haberdar olmadığı için o konuda cahildir. Olmadığından dolayı ne yapıyor? İçtihad yapıyor. Bir dahaki sefer o iştirakla zıt olan ve da çelişen bir hadisi gördüğü zaman iştirakinden vazgeçiyor, hadisi sarılıyor. Rahimallah ve İslam ümmetinin rabbani alimler hepsi böyledir. O zaman bizim ustalarımız şu anda ustalarımız artık bu ustad ister tarikat ustadı olsun, ister ilim ustadı olsun ne olursa olsun ustalarımızın yaptıkları bazı hatalar sünnete aykırı olduğunu gördüğümüz zaman güzel bir usluyla hadisi onlara onlara ileterek işte filan kitapta filan rakamlı hadis aleyhissalatü söyle söylüyor ve hadis uleması bu hadis sahihtir. O zaman bu ustad ne kadar yüksek ve ne kadar büyük olursa olsun bu hadise uyuyorken bu öğrenci onu önerdiği için küçümsemez. Yine o ustad ustattır. Ama bu öğrenci o ustadın gözünde büyük bir değer kazanır. Büyük bir değer kazanır. Her şeyden önce kendisinin bilmediğini öğrencisi bildiği için bu bir ilerlemedir. İleriye doğru büyük bir adımdır. Bu bir. İkincisi, ustada teslimiyet, yüzde yüz teslimiyet yoktur. Teslimiyet sadece Allah ve Resulüne vardır yüzde yüz. Ama Allah ve Resulünden sonraki insanlar tıpkı Allah Celle Celaluhu Nisa Suresinde söylediği gibi "Ya اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اَطِعُوا اللّٰهَ وَاَطِعُوا الرَّسُولَ وَاُلُوا الْاَمْرِ minkum". Bütün müfessirler diyorlar ki burada Ati'u ve Ati'u Resul Allah ve resulne olan itaat yüzde yüz mutlaktır. Yani bir miskazerre kadar isyan etmek yok. Çünkü Allah ve Resulü asla Müslümanlara ters bir şey öğretmezler. Ama ölül emir yani Allah ve Resulü dışındaki insanlar dinde ne kadar rütbesi büyük olursa olsun her an için hata edebilir veyahut da zulme edebilir. Bu gibi hatalara düşebilir. Ha o zaman diyorlar ki alimlere itaat etmek mukayyet mutlak değildir. Biz ustatlarımıza olan itaatımız, ittibamız mukayyet olması gerekiyor. Ne mukayyet olması gerekiyor? Kur'an ve sünnetle mukayyet olması gerekiyor. Ülül emir, ülül emir yani hakimimiz, valimiz, muhtarımız, başbakanımız, cumhurbaşkanımız, imamımız, tarikat şeyhimiz Tam mı? Medrese hocamız, tamam mı? Kur'an ve sünnete tanbih olduğu müddetçe ona itaat etmek üzerimizde farzdır. Ama Kur'an ve sünnetin ölçüsünü aşınca ona itaat etmek farz değil, bir akis ona itaat etmek masiyettir. Ali satt ve selam diyor ki: "La ta'ata limahluk fi maasiyetillah." Diğer bir rivayette "La ta'ata limahluk fi maasiyetil halik." tamam mı? Allah'a isyan konusunda hiçbir yaratılmışa itaat yoktur. İster Abu Bakr olsun, ister Umar, ister Üthmen, ister Ali, ister Şeyh, tarikat şeyhi, ister en büyük imam olsun, isyanda hatada ona itaat etmek caiz değil. O zaman ustadlarımıza karşı büyük saygı göstererek, onlara hürmetler sunarak onların hatalı bir şey yaptıkları zaman, dinde aslı olmayan bir şey yaptıkları zaman tamam mı? Dine aykırı olduğuna dair Kur'an'dan ve sünnetten deliller sunarak onlara göstermek bizim üzerimizde vacip olduğu gibi onların hatalarında onlara uymak bizim üzerimizde nedir? Masiyet ve büyük bir günah ve da büyük bir haramdır. O zaman burada 10.30'da bitiriyoruz. Soruları geçeceğiz. 8 daka mıdır hocam? Tamam. Hocam meslek konusunda diyorlar ki şu eski çaraplarla şimdiki çaraplarla daha da alaka yapar. Dersten sonra değiniyoruz inşallah. <gülüyor> Onu yani dersin dışında bir soru olarak yönete, yönlendirebilirsin. Evet. Burada diyor ki men senne fil islami sünneten o zaman men senne fil islami sünneten hadisi buradaki İslam'da bir sünnet icat etmek değil ey ahya sünneten Burada hadis alimlerimiz geçmişte ve şu anda yani geçmiş zamanlarda ve bu zamanda olan büyük hadis alimlerimiz tamam mı fakihler diyorlar ki burada mensenfül İslam ey men ahya fil i̇slam sünneten ey dinde İslam'da aslı olup da ama bu sünnet unutulmuş ve bu unutulan sünneti veya terk edilmiş sünneti o sünneti ihyan eden kişi diyor tamam mı kâne aleyhi kâne lehu ecruha o ihya ettiği sünneti ne için? Onun için bir ecir vardır. Tamam mı? Ve ecru men amile biha ve her kim bu sünnetle bu sünneti ihya ettikten sonra onu örnek edinerek o sünnetle amel eden her kişinin o sünneti yaptığından dolayı amel defterine sevap yazılır. İşte bu sünnet. Umar binül Khattab'ın ihya ettiği sünnet. Ama kalkıp da Yok Mevlüt gecesini, yok Kandil gecesini, yok kabirler etrafında dolanmak ve tuhaf etmek, yok efendim aslı faslı dinde olmayan bazı ibadetleri ibadet etme veya hatta mesela bazı Müslümanlar maalesef şiddet hayatları boyunca evlenmiyorlar. Erkekliği olmasına rağmen, erkekliği olmasına rağmen ve hiçbir sıkıntı olmamasına rağmen bazı cemaat liderleri maalesef şiddet evlenmiyorlar ve bu kesinlikle İslam'da caiz değildir. ve vesselam biliyorsunuz o şahıslara ne dedi? Ben dedi, ve vesselam Müslümanlar vazim. Ben dedi hem gündüzleri oruç tutar hem de tutmadığım günler oluyor. Geceleri dedi bazen yatar, bazen kalkar kalkar ibadetle meşgul olurum. Bir de mı da yaklaşırım. Tamam mı? Çünkü buradaki ettebettül, yani evlenmemek, bir özür olmaksızın evlenmemek veyahut da mazeret veyahut da bir şey olmaksızın evlenmemek kesinlikle Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinden yüz çevirmektir. Bahaneler şunlar, bunlar hiç kesinlikle İslam'da iyi yoktur. Mesela İbn-i Teymiye Rahimahullah evlenmedi. Hayatı boyunca hep hapishanelerde geçti. Savaş, savaş, cihat, hapis, cihat, hapis, savaş ve Sa'id-i Nursi Rahimahullah o da hayatında hiç evlenmedi. Ama niçin evlenmedi Said-i Nursi Rahimahullah? Onun zamanında, Said-i Nursi Rahimahullah zamanında meşhur bilinen değerli alimlerden ve üssatlardandır. Ama hep o zamanın savaşlarında ve hep hayatı hapishanelerde, şurada, burada, sürgünde, mürgünde geçtiği için evlenmeye hiç vakit bulamadı. Ama bunları örnek edinerek, bu çağda el, evlenmeyip de evlen, evlenebileceği e, yani evlen, evlenmesi evlenmesinde hiçbir sakınca olmadığı halde. Hiçbir sakınca olmadığı halde evlenebilir. Ne savaşta ne hapiste ne hiçbir şeyde. Nereye gidiyorsan gayet normal olarak bir evde oturuyorlar. O zaman bu kişinin yapmış olduğu bu bidat bazı şahıslar bunu da örnek alabilirler. Ve bazı cemaat lideri maalesef şiddet bazı ustadları örnek edinerek evlenmediler. Bu zamanda da kalkar mesela daha başka Müslümanlar bu cemaat liderinin bu evlenmediğinden onu da örnek edinerek onlar da evlenmeyecekler. O zaman bu ne yapmış oldu? Bu diğer cümlede olduğu gibi diyor ki وَمَنْ سَنَّ فِي الْاِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئًا Her kim İslam'da kötü bir sünnet icat ederse ve o icat ettiği kötü sünnetle amel eden herkes onun amel defterine günah yazılacaktır. Tayyip dersimizin vakti bittiğinden dolayı burada dersimize son veriyoruz. Rabbim Celle Celaluhu ömür ve sıhhat verirse gelecek hafta inşallah aynen bu konuya devam edeceğiz. Ve sallallahu ve sellem ve barak <Sessizlik> Muhammed ve ala alihi ve sahbihi sellem ecma'in Subhanek Allahumma ve ve mı? Evet şu şu. <gülüyor> İlk soru şöyle hocam. Zilhicce ayı ve kurban meselesi. Bu sorun mu? Evet. Ve o tez Fazileti ve yapılacak ameller nelerdir? Evet. Burada biliyorsunuz e, Zülhüccü'nün 10 günü içerisinde Müslüman elinden geldiği kadar hayırlı amel yapmak. Ve burada bu 10 gece içerisinde tabi 10. gecesi 10. gün şeydir bayramdır. Yani burada olan 9 gün o zaman. Bu 9 günü alimler demişler ki bütün dokuz günü oruçla geçirmek nedir? Caizdir. Yani mustahaptır. Ve bu özellikle bu günler içerisinde oruçla beraber bütün haramlardan ne yapacak? Kaçınacak. Biliyorsunuz hayırlı amel işlemek ibadet olduğu gibi haram olan amelden de uzaklaşmak o da ibadettir. Anlaşılıyor mu? Örneğin bir insan dizi, ahlaksız dizi filmlere bakma alışkanlığı varsa bu günler içerisinde ne yapmayacak? Bu günler içerisinde bu gibi masiyeti işlemeyecek. O zaman Allah'a ibadet etmiş olur. Yani bu gibi şeyleri terk edecek. Mesela sigara içiyorsa mesela bu günler içerisinde sigara içmeyecek. Gıybet dedikodu yapma adeti varsa bu günler içerisinde böyle çok dikkat edecek ve Gıybet dedi kodu yapmayacak. Kadınlara bakıyorsa bakmayacak. Yani normal hayatında yapmış olduğu bazı musibetler ve bazı münkerler ve haramları irtikab ediyorsa bu günler içerisinde ne yapmayacak? Onları irtikab etmeyecek. İşte bu ihlali etmediği zaman bu nedir? İbadettir. Aynı zamanda örneğin bu namazını bu günler içerisinde elinden geldiği kadar hiç terk etmeyecek ki daha doğrusu Müslüman devamlı özellikle davetçiler, ilim talebeleri, ve alimler özellikle bunlar kudve ve örnek durumunda oldukları için bu gibi ibadetleri hiç terk etmemeleri gerekiyor. Ve bu gibi haramları da hiç irtikap etmemeleri gerekiyor. Ne yapacak? Mesela devamlı her gün duha namazını kılacak. Ve duha namazı en azın en azı iki rekattır. En çoğu 8 rekattır. Ve bazıları demişler ki 12 rekat. Ama doğrusu sahi görüşe göre en çoğu 8 rekattır. Bu bir. İkincisi sek, sek, duha namazını kıldıktan sonra öğlen namazına kadar bir vakit var. Bu vakitte mutlak namaz kılar. Duha mukayyet namazdır. Aleyhisselatü Vesselam'ın kıldığı bir namaz olduğu için onun üstünü çıkmayacak. Mesela biz ve Vesselam duha namazını 8 rekat kıldıysa ve birisi kalkıp dese ki bir bir kişi mesela talebelerine, müritlerine diyor ki duha namazını 20 rekat kılın. Bu ne olmuş mu? Ne arkadaşlar? Bidat mı? Bidat Niçin? Çünkü Aleyhissat ve selamın sünneti üzerinde çıktı. Onun sünnetin ölçüsü üzerine çıktı. İşte bu nedir? Bu bidattır. Yok. Aleyhissat ve selamın yaptığını yapacaksın. Ama duha namazının dışında mutlak namazlar var. Biliyorsunuz mukayyet namazlar var. Mutlak namazlar var. Mukayyet namazlar nedir? İsa Vesselam'ın namazdan önce, namazdan sonra gece namazı, duha namazı, tamam mı? <gülüyor> Bu gibi yani belli olan namazlardır. Bunun dışında olan mutlak namaz. Mutlak namaz, kılınacak bazı vakitler var, kılınmayacak bazı vakitler var. Örneğin fecir namazından yani fe, e, güneş çıktıktan Ölen namazına kadar duha namazını kıldıktan sonra 8 rekat en çoğu veyahut da en azı 2 rekat. Ondan sonra duha namazı kıldıktan sonra Allah rızası için sayı saymadan sayısız bir şekilde 2'de 1 2 rekat, 2 rekat 2 rekat böyle 2 rekat namaz kılıp selam verecek. Eğer vakti varsa. Yok. Vaktini bu ibadete ayırıp da çoluk çocuğun rızkını ihmal etmek de doğru değildir. Yani işini gücünü bırakmayacak. Çünkü işini gücünü bıraktığı zaman eğer birisinin yanında çalışıyorsa belki ne yapar? Onu işten atar. Böylece çoluk çocuğuna zarar vermiş olur ve kendine zarar vermiş olur. Kendisine ve çoluk çocuğuna zarar vermeyecek şekilde bu 9 gün içerisinde ve Selam ile ashabının yaptıkları ibadetleri yerine getirmek ve bu ölçüyü aşmamak. Çünkü ölçüyü aşmak ayette söylediğimiz, hadiste söylediğimiz gibi ve Selam diyor ki El eş, alglufet din, dinde aşırılık, sünnetinin ölçüsünü aşmak aşırılıktır. O zaman Ali vesselam ve Selam ne yaptı? Oruç tuttu, duhan namazını kıldı, mutlak namaz kıldı, tamam mı? Mesela arkadaşlarıyla ne yapıyor? Onlara bazı nasihat ediyor, Müslümanların işleriyle ilgileniyor. Mesela diyelim ki fakirler varsa. Bu fakirlere bir şeyler yedirmek Arkadaşlarından yardım toprağı Onlara vermek Yani Allah rızası için Müslümanlara hizmet etmek İslam daveti için hizmet etmek Kitap alıp mesela hediye etmek Bazı konuları Müslüman arkadaşlarıyla oturup bunları konuşmak Mesela artık yani Onlara fayda verecek şeyler Sünnette artık onlara ne fayda verebilir hangi şey faydalıysa onlar için ne yapar? Alar, alır. Kendi aralarında ne yaparlar? Okurlar, hatırlarlar ve bu gibi sen yaptığı ibadetleri yaparlar. O zaman oruç tutmak var. Efendim namaz kılmak var. Ve her hayırlı şey yapmak Allah katında en değerli ameldir. Tamam mı? Evet. Hocam kıssa kıssa 15 tane olsa var. Bunları şey edelim. Bize kız bu ya. soru bu kadar mıydı? Hı genelde sorular bu ayla ilgili hocam kurbanla ilgili yani hmm. aynı yok soru. birinci soru yani bir daha okusamaksa belki ben aklımda kalmayayım zilidci ayının fazileti ve yapılacak ameller diye sormuştum evet, tamam. hocam bir de ikinci soruda kurban edilecek hayvanlar nelerdir hangi hayvanlar kurban olmaz evet. <Gülüyor> yine kurban aleyhisselatü vesselam'ın ve ashabının kestiği hayvanlar var biliyorsun deve öküz inek bu deve dişi olur, erkek olur fark etmiyor. Öküz dişi erkektir, inek dişidir, tamam mı? Veya hutta koyun veya hutta keçi. ve vesselam bu gibi şeylerden develer, öküzler, inekler, koyunlar, koyunlar keçiler. Evet. Ve Kurban Bayramı'nda Kurban Bayramı'nda yani en azında bir kurban. Ortası iki kurban. Ondan sonra ne kadar keserse keser. Mesela. Önü açıktır. Önü açıktır. Yüz tane keser. Mesela kesip böyle Müslümanlara Müslümanlara dağıtır. Fakirleri doyurur. Mesela diyelim ki kendi köyünde fakir kimse yoksa daha başka köyde fakirler varsa oraya gider orada keser ve onlara dağıtır. Veya da kendi köyünde keser. arabak arabaya koyar oradaki fakir, o kö, diğer köydeki olan fakirlere dağıtır. Tamam mı? Yani bu gibi fakirlere artık ne yapar? O bir, iki, üç, dört, beş, on, yirmi, otuz, kırk, elli, altmış ne kadar keserse kestir. Çünkü aleyhissalatü vesselam bir rivyete göre altmış tane aleyhissalatü vesselam kesti. Onun için yani çoğu ne kadar yaparsa Allah rızası için ne kadar keserse keser. Tamam mı? Evet. Kadar ve bu kesilecek olan kurban üç parça yani üç cüz yapar. Bir, bir cüzü kendisi ve çoluk çocuğu için alır. Bir kısmı da e, zenginlere yani ihtiyacı, fakir olmayan insanlara hediye olarak verir. Bir kısmı da fakirlere sadaka olarak verir. Yalnız bu kurban bayramında kesilen etin <gülüyor> bazı Müslümanlar İyi eti kendilerine kaldırıyorlar, iyi olmayan şeyleri de başkalarına hediye veya yotta da fakirlere dağıtıyorlar. Bu çok kötü bir ahlaktır. Daha doğrusu en doğrusu mesela diyelim ki e, Müslümanların Müslümanların mesela hoş görmeyecekleri şeyleri kendi kendine alsın. Niye onlara versin? Kendisi zaten elhamdülillah parası var, istediği zaman gene başka kendi kendine bir koyun, bir inek veya da bir öküz, bir deve de kesebilir, değil mi? Ha bu ayda bir tane hayvan kesiyor. Tamam mı? İslam'da demiyor ki sen kendini mahrum et, ama onlara verdiğin gibi en azından sen kendine ayır. Yani kendini özelleştirmeyeceksin. Kişi ette kendisini özelleştirmeyecek. Yani etinin iyi tarafını kendisine almayacak. Hepsini kesecek, arsız nasıl parçalıyorsa, ondan sonra böyle orantılı bir şekilde, adaletli bir şekilde hem kendisine hem e, zengin ve fakir olmayanlara hem de fakir olanlara ne yapacak, dağıtacak. Evet. Kurban nasıl taksim edilmeli diye sorulmuş. O zaten anlattı sana evet. hocam. Tamamı eve kavurma yapılabilir mi diye sormuş. Yani tamamı buzlu buna. <gülüyor> Bu adam çok cimridir gerçekten. Yani yani hani çok cimri olduğundan dolayı hayatında et kesmiyor. Hayatında et kesmiyor veyahut da hayatında et yemiyor. <gülüyor> Bu kurban vesilesiyle, kurban geldiği için bari diyor, hem Allah için kurban keseyim, hem etini ben kendim yiyeyim. Bu adam cimridir gerçekten. Tahmin etmiyorum böyle bu ahlaka sahip olan bir Müslüman olabilir. Yavaş yavaş, Bazı şanslar da var. kurbanı adet olarak veya da insanlardan utanmadığı, utandığından dolayı kesiyorlar. Bu da doğru değil. Kurban, yani ibadet Allah için yapılır. İnsanlar desinler diye yapmayacak. Veya da bir kişi mesela iki kurban kesiyor. Kendisi aslında bir kurban ancak kesebiliyor. Ama diyor bak filan iki kurban kesmiş. Kadın diyor ki ya bey nasıl olur da biz ondan az keseriz. O komşumuz iki kurban kesti. E kadın diyor ya. O adam maaşlıdır. Veyahut da maaşı fazladır. Veyahut da parası tüccardır falan. E biz fakiriz. Ayak, yorganımıza göre ayaklarımızı atıyor. Yok diyor. İlle de biz de iki kurban keseceğiz. Niçin? Yarın öbür gün onun hanımı hep meclislerde işte biz iki kurban kestik diye böbürlenecek ve üstümüze çıkacak. Bu doğru değildir bu. Tamam mı? Müslüman Allah rızası için gücü nispetinde gücü nispetinde bu kurbanı kesecek ve kesilecek olan kurban büyük ayıplar büyük ayıplardan yoksun olması gerekiyor. Hasta olmayacak, gözü kör olmayacak, birçok büyük aşırı yaşlı da olmayacak, tamam mı? Böyle küçücük oğlak da olmayacak, tamam mı? Yani ayıplardan münezzeh olacak bu hayvan. Yani en güzelini elinden geldiği kadar en güzelini almaya çalışacak. En güzelini, her yönüyle en güzelini. Tamam mı? en güzelini almaya çalışacak. Ama gücü yoksa parasına göre ayıpsız yani İslam şeriatının yasakladığı ayıplardan yoksun olacak bir hayvan almasında örneğin diyelim ki bir hayvan 1000 Türk lirası var. Bir hayvan 500 Türk lirası var. Bir hayvan 300 Türk lirası var. Bu adam hakikaten eğer fakirse yani böyle olan yani sıkıntılı bir hayat yaşıyorsa mı? Sıkıntılı bir hayat yaşıyorsa o zaman en küçüğünü alsın. Yani 300 riyallık. En küçüğü derken oğlak değil. Yani belli bir yaştan sonra olması gerekiyor. Ama etsiz var, etli var mesela. 1000 riyallık baya kilo taşıyor. 500 riyallık ondan daha aşağı. 300 riyallık ondan daha aşağı. Ama bütün bunlar ayipten yoksun olmaları gerekiyor. Ey şer'i ayıplardan yoksun olmaları gerekiyor. Bundan buna çok dikkat etmeleri gerekiyor. Ondan sonra kurbanı kesen kişi de derisinden faydalanmayacak. Yani derisini satmayacak. Allah rızası için bir fakira verecek ve o fakir kendisine yapar. Bazıları bazı kurumlara veriyorlar. Kurumlara vermek doğrusu caiz değildir. Bu miskinlerin ve fakirlerin hakkıdır. Kurumlara vermek doğru değildir. Ve bazı şahıslar, bazı cemaatler kurban, kurban yani kurban bayramında maalesef-i bu gibi şeylerden yararlanarak alıyorlar, derileri topluyorlar ve kendi cemaatleri içine belki yani fakirlere gitmiyor, bakıyorsun ki daha başka şeyler için yapıyorlar, bu da doğru değil. Yani bu deriler, bu deriler miskinlerin hakkıdır. Miskinlere vermek lazım. Mesela, Kur'an kursu var mesela, Kur'an kursunda öğrenciler var. Kur'an kursu için mesela Kur'anlar alınır, şu an kitaplar alınır. Veyahut da yani orada okuyan kişilerin ihtiyacını görür. Ama kurumlara gitmek gerçekten doğru değildir. Çünkü kurumların bu gibi şeylere ihtiyaçları yoktur. Ve kurumların çoğu da maalesef-i yerli yerinde ne yapmıyorlar? Kullanmıyorlar. Kullanmadıkları zaman o zaman o kişi ne yapmış olur? Münkerde yardımlaşmış olur. Ve Allah Celle Celal ve Ahzab suresinde diyor ki: "Ve Günahta, haramda veya hatta düşmanlıkta ne yapmayınız? Yardımlaşmayınız. Tamam mı? Yani "Ve Yani iyilikte, takvada her hayırlı şeyde yardımlaşınız. Ha o zaman bu gibi şeylerde eğer gerçekten bu hayırlı kurumlar bunları fakirler için, öğrenciler için, ilim talebeleri için veyahutta da İslam'ın hizmetleri için yapılıyorsa bir sakıncası yoktur. Ama bunun dışında yani kesinlikle doğru değildir. Vallaha ve alem. Evet. Zilhicceye girince diyor, vücudumuzdaki tırnak, tüy, kıllar kesmeyecek. Bu kes kim kesmeyecek? Kurban kesecek olan kişiler. Yani kişi kurban kesmek için niyet ettiği Niyet ettiği andan itibaren ne yapmayacak? tırnaklarının, saçlarını falan kesmeyecek. İstersen ne olur? Ee, haram işlemiş olur, günahkar olmuş, günahkar olmuş olur. Yani mesela diyelim ki Zilhicce'nin birinci günü geldi, ikinci günü geldi, üçüncü günü geldi, o güne kadar daha kurban kesmeyi niyet etmedi. Diyelim ki altıncı gün kurban kesmeyi niyet etti. Altıncı günün itibaren, 6 gününden itibaren niyet ettiği günden itibaren tırnak, saç kesmek haramdır. Ama birinci günden itibaren mi niyet etti o zaman birinci günden itibaren tırnak saç kesmeyecek. Yani niyet etmediği müddetçe kesmekte bir beis yoktur. Niyet ettikten sonra kesmek haramdır. Anlaşıldı mı? Evet. Evet. Zilhicce ayında bir gün oruç tutanın iki yıllık günahı af olur mu? Böyle bir rivayet var mı? Ben böyle bir rivayet bilmiyorum. Tamam. Vekalet yoluyla kurban kestirebilir miyiz? Evet, kestirilebilir. Yani bir kişi Almanya'dadır. Almanya'da mesela Amerika'da, Fransa'da mesela, tamam mı? Adam orada oturuyor ama Türkiye'de mesken kendisi Türk'tür, Amerika'da çalışıyor. E, Britanya'da, efendim Almanya'da, Südi Arabistan Körfez ülkelerinde herhangi bir yani memleketi dışında veyahut da kendisi mesela Erzurumludur. İstanbul'da oturuyor. Tamam mı? İstanbul'da pek fakir bulamıyor. Erzurum'da akrabaları var, fakir akrabaları var. Orada Erzurum'da veyahut da Almanya'da, Türkiye'de olan bir bir kişiyi bir kişiye vekalet veriyor ve diyor ki: "Sen benim yerimde, sen benim yerimde kurban kes. İşte şu kadar sana para göndereyim. veyahut da sen parayı çıkar. Benim adıma kes bu kurbanı." Tamam mı? Onu vekil kılıyor. Ve o kişi, o vekil kılınan kişi o kurbanı kesip o kişinin tavsiyesi üzerine ne yapar. Dağıtır. Fakirlere mi dağıtılacak? Fakirlere. Kimlere ve yani kime dağıtacağını söylüyorsa aynen o vasiyete harfiyen uyması gerekiyor. Ama haramda dağıtmasını emrediyorsa mahiyette itaat etmek yoktur. İtaat, attaatu fil ma'ruf. Yani iyilikte itaat var. Ama bir kişi dese ki mesela sen bu kurbanı git filan şeyhin kabiri yanında kes. Kesmeyecek bu vasiyet her ne kadar o kişi bu şekilde vasiyet ettiyse onun vasiyetini yerine getirmeyecek. Niçin? Çünkü bu kabirlerin yanında kurban kesmek haramdır. Tamam mı? Veya da desek ki kurbanı kes götür işte efendim e, filan kiliseye ver. O vasiyeti ona yerine, yerine getirmeyecek. Niçin? Kilise kilisede fakir insanlar varsa tamam mı? eğer onun akrabalarından Müslümanlardan hiç fakir yoksa akrabalarından hiç fakir yoksa o zaman hristiyanlardan bazılarına vermekte bir beys yoktur veyahut da komşusu hristiyandır fakirdir o zaman hem akrabasına hem kendisine hem o hristiyan fakire de verebilir yani yalnız fakir Müslümanları tamam bırakıp sadece kiliseye götürüp vermek bu doğru değildir ama eğer hiç o köyde mesela hiç veyahut o şehirde fakir yok şu yok bu yok o zaman kilisede fakir adamlar var. Gidip de o kilisedeki fakir insanları vermekte bir beys yoktur. Çünkü aleyhissalatü vesselam müşriklere ne yapıyordu? Müşriklerin alıyor, gönüllerini alıyordu ve onlara ne yapıyordu? Feyden, ganimeden, şuradan buradan onlara veriyordu. Yubidlerini kesmek için yani onları İslam'a kazanmak için. Evet. Kurban kesince iki rekat namaz kılmak şart mı? Yok. Kesinlikle bunun İslam'da aslığı yoktur. Kurban kesmenin şartları şu Kurban kesecek olan Kişi Dediğimiz gibi kurbanın ayıpları olmayacak Şere'i yönden ayıpları olmayacak Tamam mı? Bu bir. İkincisi Yaşından yani Küçük yaşından aşağı olmayacak Tamam mı? Üç Aldıktan sonra ve almadan önce o kurbanı alacağı Para helal olması gerekiyor haram bir parayla kurban keserse Allah katında o makbul değildir. Tıpkı haram yoldan sadaka vermek caiz olmadığı gibi haram yoldan da kurban kesmek caiz değil. Veyahut da haram yoldan hac yapmak, ömre yapmak da caiz değildir. Ömre yapacaksa halal, helal mal ile ömre yapacak. Hac yapacaksa helal mal ile hac yapacak. Sadaka veriyorsa helal maldan sadaka verecek. Kurban kesiyorsa kurban maldan ne yapacak kurban kesecek. Üç bu üç şartı şarttan sonra dördüncüsü kestiği zaman kendisi kesecekse böyle tamam mı bıçağı kesirince keskinleştirince hayvana göstermeyecek ondan gizli bir şekilde e, bıçağı keskinleştirecek. Bir de kör bir bıçakla da kesmek caiz değildir. Bazı koyun yanında böyle. Yok yani koyun yanında böyle bıçağı keskinleştirerek de yani. Çünkü hayvan anlıyor. Ona eziyet vermeyecek. Eziyet vermeden keskin çok keskin olmak şartıyla o bıçak keskin olmak şartıyla hemen attığı zaman hemen kesecek onu. Ve o tam bıçağı vurduğu zaman diyecek ki Bismillah. Allahu Ekber. Allahümme hâzâ minke ve leke. Tamam mı? Allahümme hâzâ annî diyecek. Ya Rabbi bu benden dolayı, hanımımdan dolayı, çocuklarımdan dolayı, anneminden, babamından, daimden, teyzemden... Yani diri olan kişiler ne kadar ortak yaparsa caizdir. Kendisinden başlayarak diri olanlara ne kadar ortak yaparsa caizdir. Dirileri bitirdikten sonra ölüleri dirilere binaen ölüleri de, ölüleri de ortak yapabilir. Ama özel olarak ölülere kurban kesmek caiz değildir. Yani kurban bayramında gider bir koyun alır. Bu da babası ölüdür mesela. Bu da benim babam için. Bu da annem için veyahutta bu da dedem için veyahutta amcam için bunlar ölüyse değil. Yok. İlk önce diriler, dirilere binaen tamam mı? Ölüleri katabilir. Ama ilk önce diriler. Çünkü kurban diriler için kesilir. Diriler bittikten sonra yani artık sayıları kimi kastediyorsa ölüleri varsa mesela babası ölüyse babasını ek yapacak. Yani bunlar dirilere tabi edici kılacak. Amcası dedesi neyse kimleri? Veya hatta saymaktan aciz ise veya hatta isimlerini hatırlamıyorsa diyecek ki mesela ölülerime. Yani dirileri ilk önce derileri zikredecek anacak. Ondan sonra diyecek ki bizimle beraber tamam mı? Bir de bu da bizim benim ölülerime. Eğer ölülerini hatırlamıyorsa veya hatta isimlerini bilmiyorsa. Vallahi alek Teşrik tek tekbirleri ne zaman başlar ve ne zaman biter? Evet. Şimdi bu e, tekbirler biliyorsunuz birinci gün geçtikten sonra girdikten sonra mukayyed ve mutlak zikirler var. Maalesef ve Vesselam ile ashabı her an için, çarşıda eve girerken, özellikle özellikle çarşıya çıktıkları zaman ne yaparlardı? Bu tekbi getirlerdi ve bine bu tekbir sesleriyle çınlıyordu. Çadırlar, madırlar tamam mı? veyahutta hac olmayan. Yani şimdi diyelim ki biz burada diyelim ki biz Türkiye'nin herhangi bir şehrinde ha haccı değiliz. Mesela hacca gitmedik. Bulunduğumuz yerde mesela iş yerindeyim. Oturuyorum arkadaşlarımla. Hemen ne yapacağım orada? Sesimi kaldırarak bu tekbiri getireceğim ki herkes örnek alsın ve herkes orada ne yapacak? Onlara hatırlar, onlar da benimle beraber sokakta giderken, efendim, e, iş yerlerinde, çarşılarda, nerede olursa olsun bu e, mutlak tekbir, ey sayısı ve vakti e, tayin etmek sizin. Mucayet tekbirler var, tamam mı? E, akabe cemresi vurulduktan sonra her namaz namazdan sonra ne yapılıyor? bu tekbirler getirir. Örneğin e, Cemratul e, Akabe vurulduktan söyleyen bayramın birinci günü o zaman ne yapılacak? Fecir namazı kılındı. Fecir namazı kılındıktan sonra yani selam verdikten sonra orada imam ne yapacak? Herkes kendi kendine cemaatle tekbir demek sünnet değildir. Yani komutlu bir şekilde bir kişi Allahu ekber Allahu ekber diye hepsi hep beraber Allahu ekber Allahu ekber demeyecekler. Herkes kendi kendine, herkes kendi kendine tekbir yaparken eğer bazen sesler uyumlu birbirine tutuyorsa o bir sakınca yoktur. Ama bir kişi komut verip de diğerleri arkasında getirmek bu caiz değildir. İster hac esnasında olsun, ister hac dışında olsun. Onun için bazı yerlerde bir kişi tekbir getiriyor. Ondan sonra susuyor. Diğerleri arkasında ne yapıyorlar? Hep beraber toplu halde veya şu şekilde tekbir getiriyorlar. Bu doğru değildir. O zaman bayramın birinci günü olduğu zaman tamam ne yapacak? Namaz, namazlardan sonra buna mukayyet zikirler deniliyor. Namazlardan sonra. Ama ondan sonraki önceler. Ve ondan sonraki yani dört gün içinde de Mukayyet zikirler olduğu gibi Mutlak zikir de yapabilir. Yani her yerde Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber Diye tekbir yapabilir. Allahu Alem. Hocam, kız çocuğuna selfina, Selfinaz ismi koymak olur mu? Ve umumiyette diyor Selfinaz isminin anlamı nedir? Selvi, selfinaz Sel. Selfinaz Veya Selvinaz Valla ben de bilmiyorum. Bu ismin manasını ben de bilmiyorum yani. A, a, sanki yani sel, Arapça bir isim de değil. Sel biliyorsunuz yani e, bu sadece bu sel, yani selin akması, hani nehir Şu deniliyor ya. Ya e, o da sel il He, mesela sel akıyor yani, bu ama şey bak, sel fi nas Büyük ihtimalle, sel-vi-veyl olması lazım. Bu Azeri bir kardeş herhalde bunu yazan. Sel-fi-naz yazmış. Benim bildiğim kadarıyla bu işim Selvinas. Selvi bizde şu kavak ağaçlarının yeni uzayanları. Ben, ben acizene bunu bilmiyorum. Evet. Bir sorusu daha var ama yine anlayamadım onu okusam da anlatamam. Çünkü Azerice yazmış. tamam. Bak maksat anlıyorsan söyle bana. Maksadı. O zaman şöyle. Canım. Ayıp olmasın. Bir kız aile kurduğu zaman kişiye şart koyabilir mi? Benim anlamadım. Kivi'ye yazmış ama kişiye şart koyabilir mi ki? Ee, sonra demiş sen sonra ikinci defa evlenecekse ondan ben seninle aile kuram demiş. İşte o yüzden anlamadım. Dedi. Bir kız aile kurarken diyor. Bir kız aile kurduğu zaman kişiye yani demek, şart koyabilir mi? Yani demek istiyor ki bir kız evlenmek istediği zaman demek. Onu demek istiyor. Herhalde. Aile kurduğu yani evlenmesi Heh. demek oluyor. Yani bir kız evlenmek istediği zaman kocasına veya da nişanlısına veya da ona talip olan kişiye bazı şartlarda bulunabilir mi? Evet. Bir, bir kadın şer'i şartlarda bulunmakta bir beis yoktur. Örneğin bir örnek vereyim yani anladığım kadarıyla tabii her ne kadar soru net bir şekilde açık değilse de. Belki inşallah isabet ederiz yani Soruyu anlamakta Yani mesela diyelim ki Bir adam bir şehirde çalışıyor İkisi Diyelim ki ikisi de öğretmendir Veyahut da ikisi öğrencidir Veyahut da ikisi aynı yerde kalıyorlar Bunlar birbirlerini görüyorlar Veyahut da anneler babaları tarafından Diyorlar ki işte filan kızla seni evlendireceğiz Ve gidiyorlar bu kızın babasına Diyorlar ki mesela sizin kızınızı oğlumuza talip talibiz. Onlardan diyorlar ki bir şey olmaz diyor. Oğlan ile kız birbirlerini görsünler. Fiziki yönden birbirlerini beğendikten sonra tamam mı? Ondan sonra bazı şartlarımız var. Bu şartlarımızı yerine getirirseniz olur. Mesela kız diyor ki mesela evet. Ben fiziki yönden beğendim. İşte ama namazlıdır, niyazlıdır. Zaten bir Müslüman kadın namazsız bir erkekle evlenmemesi lazım. Namazlı niyazlı bir Müslüman kadın namazsız namazsız bir erkekle evlenmesi haramdır veyahut da namazlı niyazlı bir erkek namazsız bir kadınla evlenmesi haramdır. Bu namazlı niyazlı erkekler diyor ki mesela benim şu şartım var. Seninle evlenirim veyahut da oğlunuzla evlenirim ama ben kesinlikle bu memleketin dışından hiçbir yere gitmem özellikle işte, soruya ilave geldi diyebilir mi ki diyor sen eğer ikinci defa evleneceksen ben seninle evlenmem. Böyle bir Bu şartta da koşabilir. Koşabilir. Evet. Hmm. Bu bu kadın böyle şartlar koşabilir. Diyor ki ben ikinci evliliği kabul etmiyorum ben. Hmm. Tamam mı? Hesabına gelirse benimle evlen. Hesabına gelmezse evlenme. Veyahut da dese ki ben ben bu şehirde doğdum, annemle beraber kalıyorum ve annem babamın şehrinden hiç ayrılmam yani mesela, sen Ankara'dadır mesela bu öğretmendir bir gün geldi tayini mesela İstanbul'a gitti adam ne yapacak tayini İstanbul'a gittiyse İstanbul'a gitmesi gerekiyor kadın diyor ki ben seninle evlenirim ama bu şehirde kalmak şartıyla veyahut da seninle evlenirim ama ikinci kadını üzerimde evlenmeyeceksin bu şartlar şeridir. Ve burada kadının koşacağı şartlar şer'i olması gerekiyor. Yani Kur'an ve sünnete uygun olması gerekiyor. Haram bir şart o zaman bu şart haram. Haram olan şart koşmak caiz değildir. Ha o zaman bu erkek bu şartları kabul ederlerse akitte yazacaklar. Şahitlik yapacaklar. Yani nikah aklında yazılacak kadı orada yazıyor. Akit yazıyor. Ey bu şartlara bağlı kalarak bu kadın bu erkekle evlenmeyi kabul etti ve bu da imzasını atıyor ve o da parmağıyla basıyor kız da imzasını atıyor ve o parmağını basıyor ve bu şartlar akde bağlı kalarak ne olacak? O zaman bu erkek bu kadın üzerinde evlenmeyecek. Tayini çıksa bile bu şehirden gitmeyecek. Yine. Devamlı o şehirde kalacak. Tamam mı? Ve Allah Aleyhisselam diyor ki el muslimuna ala şurutihim. Dışık. Müslümanlar akitlerine ve şartlarına bağlıdır. Tamam mı? Dışık. Müslümanlar yaptıkları anlaşmaya bağlıdırlar. veya da şartlara bağlıdırlar. Wallahu a'lam. Bitti hocam sorularımız. Tabi. Heda wallahu a'lam. Ve sallallahu ve sellem. Muhammed. Ve aleyhi ve sellem. Ve sallallahu aleyhi ve sellem. Ve